İşte 17 yaşıma kadar hı hı. memlekette olsam, %100 Laz olsam, yani çanta kesin değil, annem Laz değil muhtemelen. <gülüyor> Açık Radyo 20. yaşını bir seri kitapla kutluyor. Lazlık veya herhangi bir şeylikle ifade edecek bir insan da değilim yani çok başka duygulara sahip bir insanım. İlk kitap Biz Yaşarken Ankorya yayınları tarafından basıldı ve tüm kitapçılarda. E, açıkçası daha çok kentli bir hı hı. duygu halim söz konusu ve bunu da... ...reddetmem hiç mümkün değil. Yakın zamanda böyle bir albüm yapmayı düşünüyorum. Ve yine aynı zamanda...